Merhaba, ben Serdar Kuzuloğlu. Koronavirüsle ile ilgili 3 bölümden oluşacak video serimin 2. bölümünü izliyorsunuz. Bu serinin tamamını youtube.com bölüme serdarka adresinden takip edebilirsiniz. Ben bir teknoloji editörüyüm ve uzun zamandır, yani 25 yılı aşkın bir süredir başka bir deyişte, teknolojiyi ve trendleri takip ediyorum koronavirüsle ilgili bir dosyayı neden hazırladım derseniz meslek hayatım boyunca teknoloji ve trendleri daha fazla değiştiren dönüştüren ve anlamlı hale getiren başka bir vakayla karşılaşmadığım için bu gerekçelerden birisi İkincisi her ne kadar ev ofis düzeninde son 10 yıldır çalışsam da ve epey yoğun çalışsam da birçoğunuzun olduğu gibi mecburen kapandığımız bu evlerimizdeki uzun e, gönüllü tecrit veya bazılarının tabiriyle hapis döneminde e, birazcık süreçleri anlamlı hale getirebilmek adına bu kadar fazla bilgiye maruz kaldığımız bir şeyleri bildiğimizi iddia ettiğimiz ya da zannettiğimiz fakat esasında kafamızda bir sürü bilinmezlik taşıyan bu süreci karşılıklı konuşarak anlamlı hale getirmeye çalışıyorum. E, sizlerin tabii ki yorum ve katkıları da bu anlamda çok e, önemli benim için. Bu 3 seride nelerden söz ettik ve edeceğiz. İlk bölümde, i̇lk bölümde virüs tarihinden başlayarak bu virüsler nedir, nasıl yaşamlarını sürdürürler, niyetleri nedir, bizimle olan alıp veremedikleri nedir, koronavirüs neden ortaya çıkmıştır, bir yoktan, bir buluttan, mı belirmiştir, yoksa bağıra çağına mı gelmiştir, bunlara baktık. Türkiye'deki süreçlere çok yüzeysel olarak bakmaya çalıştım. Çünkü güncel bir vaka olması sebebiyle sürekli olarak gelişmeler oluyor. İşler, rakamlar, veriler değişiyor. Mümkün olduğunca zamanla anlamını yitirmeyecek şeylere değinmeye çalıştım. Ve koronavirüsün şu ana kadar yaşadıklarımızdan neden ve hangi taraflarıyla farklılaştığını, farklı olduğunu incelemeye gayret ettim. Bu ikinci bölümde e, en baştaki uyarım ya kısa olması için elimden geleni yapacağım ama sizlere anlatmak istediklerimle ilgili notlarım bile yani konu başlıkları bile altı sayfa tuttu. Nasıl kısa olacak bilmiyorum. Fakat çok önem verdiğim bir konu. E, blogumdaki e, konuyla ilgili bir yazımda da paylaşmaya çalıştığım bir mesele. Yarım yamalak e, anlayanlar yüzünden çok eleştirildiğim de bir mesele. Neden bahsedeceğim? Özetle söyleyeyim. Kapitalizmin sonuna mı geldik? Bildiğimiz kapitalizm bitti mi? Koronavirüs ve sebep olduğu Covid-19 hastalığı sonrasında dünya hala aynı dünya olarak kalabilecek mi? Bunlara bakacağız. E, üçüncü bölümde ise bu Bütün bunların ışığında sosyal yaşamımız nasıl değişti ve bundan sonra nasıl değişecek ona bakmaya gayret edeceğiz, e, edeceğim. Daha doğrusu burada tek başımayım malum. E, görüş, düşünce, soru, yorum, kınama, protesto vesaire böyle şeyler varsa zihninizde videonun sonuna kadar beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü belirli bir akışı takip edeceğimden dolayı e, belki de merak ettiğiniz konu ya da yorum yaptığınız şey ilerleyen dakikalarda karşılığını bulmuş veya zihninizde berraklaşmış olabilir. Dolayısıyla bu yorumlar için birazcık sabırlı olmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Ama hepsini merakla da beklediğimi, hepsini de okuyacağımı bilmenizi isterim. Bu ilk YouTube özel içerik seriyim. Dolayısıyla buna bunun için biraz daha heyecanlıyım açıkçası. Şimdi ve yayında bahsedeceklerimi de bahsedeceğim konuları kapsayan Kaynakları da ne kadarı Türkçe olabilir bilmiyorum ama faydalı olabilecek yönlendirmeleri videonun açıklama kısmına yerleştireceğim. O da aklınızda bulunsun lütfen. Ve bu videoların hepsine de youtube.com bölü msrdarka adresindeki kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bunu da bir bilgi olarak ekleyeyim başta Nasıl bir akış izleyeceğiz? Şimdi öncelikle aynen koronavirüs dosyasında nasıl ki bir virüsün ne olduğuna baktık. Yani bu virüs dediğimiz şey nedir, ne zaman çıkmıştır, nasıl e, işler, e, neden önemlidir, neden tehlikelidir vesaire nasıl ki bu temellere, e, köklere bir baktık. Yani bu frankçesiyle foundation dediğimiz kısma, fundamentals dediğimiz 101 kısmına baktık. Koronavirüs kapitalizmin sonunu getirebilir mi dediğimizde de kaçınılmaz olarak bu kapitalizmin ne olduğuna biraz bakacağız. Çok duyuyoruz değil mi? Kapitalizm, kapitalizm. Nedir kardeşim bu kapitalizm? Birazcık ona bakacağız. Benim anladığım şekliyle bakacağız tabii. Sizlerin ya da başkalarının birçok farklı tanımları da olabilir. Daha sonra bu kapitalizmin biraz tabii yumurta-tavuk ilişkisi olmakla birlikte birazcık varlık sebebi, birazcık da yaratmış olduğu zengin, varlıklı ve fakir kavramlarından bahsedeceğiz. Bu üç sınıftan ve bu üç sınıfın tabii ki koronavirüsle olan ilişkisinden, Covid-19 hastalığıyla ilişkisinden bahsedeceğiz ve bütün bunların sonunda hani kapitalizmi sorguladığımız yerde paranın değerini anlamını yitirdiği an mı geldik? Öyle bir anı yaşadık mı? Onun provasını mı gördük yaşadık? Ve bu bunun bir adım sonrası ne olabilir? Yani bunu şöyle düşünün ee, bir, bir bir bir ilişkide mesela ikili bir ilişkide bir güven sarsılması olur ya, yani bu bir kadın erkek arasındaki duygusal bir ilişki de olabilir, iki şirket arasındaki ticari ilişki de olabilir veya gündelik yaşamdaki herhangi bir sosyal ilişki de olabilir. Hani bir şey olur, tadınızı kaçırır, bir kalbiniz kırılır, içinize bir kurt düşer ve bir daha hiçbir şey asla aynı olmaz ya, sanki bence bu koronavirüs kapitalizmle olan ilişkide bütün dünyayı Böyle bir ruh haline soktu gibi. İşte son bölümde de neler olabilir bundan sonra onlara bakmaya gayret edeceğim. Dediğim gibi kısa tutmaya çalışacağım ama yani ben çok konuşmayla e, meşhur biriyim. Arkadaşlarım arasında. Öte yandan hayatımı konuşarak kazanıyorum. Yani bu benim işim. E, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama sanıyorum hani şu anda bu tecrit günlerinde bu video 25 Mart Çarşamba günü çekiyorum. Şu tecrit günlerinde daha anlamlı bir şey var mı bilmiyorum. Bol bol hepimizin vakti var ve çok merak ettiğimiz şeyler var ve bence bu şu an hastalığın sağlık ile olan sağlık ile ilgili olan kısmından dolayı pek üstünde kafa yoramıyoruz ama. Bence hastalığın kendisi kadar önemli bir şeyden bahsedeceğim size, bu bölümde. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince. En büyük sıkıntı da ne biliyor musunuz? Katıldığım televizyon programlarında, internet yayınlarında da hep fark ettiğim şey. Şimdi ben bloguma çok özen gösteriyorum. msardarka.com adresinde bir blogum var. Ve her yazı için orada 6-7 saat zaman harcıyorum. Yayınladıktan sonra da birkaç gün boyunca toplamda belki onun en az yarısı kadar vakti harcayıp eklemeler çıkartmalar yapıyorum ya şurada ne demek istediğimi tam anlatamamışım şurada yanlış bir ifade olmuş bu yanlış anlaşılabilir diye sürekli onlarla oynuyorum videoda böyle bir şansım yok burada bir şey ağzımdan çıkıyor üstelik bunları böyle tulum çıkartacağım yani hiçbir kesme biçme yapmadan yayınlayacağım ee, isterdim öyle bir emek sarf etmek ama hiç hoşuma giden bir uğraş değil o Profesyonellerin işi üstelik. Onlar çok daha güzelini yapıyor. Dolayısıyla burada dediğim gibi dilimin döndüğünce bir şeyleri anlatacağım. İzlerken mutlaka bir sürü şeyi yani bir şeyi kastetmek isterken bambaşka bir şey söylediğimi fark edeceğim. Üzüleceğim vesaire ama affınıza sığınıyorum. Ev ortamında, çalışma odamdasınız. Tekrar hoş geldiniz ve başlıyoruz. Şimdi öncelikle şu kapitalizm nedir? Kapitalizm en basit anlamıyla üstünde mutabık kalabileceğimiz en basit anlatımıyla e, üretimin e, bir parça tüketimin ve satış organizasyonunun pazarlamanın vesaire devlet tarafından değil de bir dönemlerin popüler tabiriyle hür teşebbüs yani özel girişim, özel e, leş, özel şirketler, sermaye tarafından belirlendiği, tanımlandığı ve yürütüldüğü ekonomik ve siyasi model. Kapitalizm bu. Kapitalizm. Kapital ne demek? Sermaye demek. Kapitalizm de sermayecilik demek. Yani adından da gayet güzel anlaşıldığı ve özetlendiği şekliyle kapitalizm sermayeyi önceleyen, önemseyen, her şeyin üstünde tutan bir model ve dünyanın şu anda en yaygın modeli durumunda bir ekonomik ve politik sistem yani özetle Bu bakıldığında birkaç türü var tabi böyle monoblok tek tanımlı bir kapitalizm yok örneğin daha çok İskandinav ülkelerinde Nordik ülkelerde yani daha basit bir tanımıyla İsveç Norveç Danimarka vesaire gibi ülkelerde kullanılan e, yorumlanan, uygulanan şekliyle sosyal bir kapitalizm anlayışı var. Yani e, sermayenin öncelendiği ancak bununla birlikte e, devletin ve kurumların ve toplumsal yaşamın sosyal e, ahlak e, ve yardımlaşma, destekleme sistemlerinin de unutulmadığı bir sosyal kapitalizm anlayışı var. Çin tarafından aslında birazcık şekillendirilen ve kullanılan devlet kapitalizmi var. Yani üretimin ve ona bağlı bütün zincirlerin devletin bir ana planı, master planı çerçevesinde devletin de mutlaka mecburen dahil olduğu ticari, yarı ticari fakat yarı serbest, yarı liberal, organizasyonlar tarafından yürütüldü. Bir de diğer işte türevleri var. Mesela bizdeki kapitalizmi burada konuşmak isterdim de koronavirüs dosyasında Türkiye'den bahsetmek istemiyorum. Bizdeki kapitalizm mi, komünizm mi nedir? Yani bu yepyeni bir model. Umarım başka bir videoda onu da konuşuruz. Kilit nokta sermaye buradaki nokta sermaye sahibinin tek belirleyici güç olduğu bir durumda hak ve sorumluluklarını so, hak ve sorumluluklarını düzenleyen kuvvetli bir devlet mekanizmasının mecburiyeti. Yani sermaye sahibi olan insan her insanın, her insanın doğası, fıtratı, naturası gereği meyil edeceği bencillikte sınırlanmak zorunda. Yani her insan daha iyi bir şekilde yaşamak ister. Her insan her şeyi kendine hak görür ve her insan mümkün olduğu her şeyi istismar etmeye meyillidir. Sadece ortamını bekler. E sermayede palazlandıkça e, hoyratlaşır ve giderek daha acımasızlaşır. Kendine daha fazla şey hak görür. Kendine daha fazla şey hak gördükçe diğerlerinin haklarını daha da az gözetmeye başlar ve bu bir sıkıntılı dönem yaratır. Devletler de bunu regüle eder. Der ki mesela sermaye. Kardeşim bu işçiler çok maaş alıyor der. Bunların maaşını yarı yarıya düşürdüm. İşinize de gelmiyorsa defolun gidin. Kapıda bin tane bekleyen var. Onlarla çalışırım der. Devlet der ki kardeşim ne yaparsan yap. Ben bir asgari maaş belirledim. Yani minimum en düşük seviyede maaş belirledim. Kimseyi bundan daha az bir oranda çalıştıramazsın. Bunu, buna izin vermem. İşte kayıtsız işçi çalıştıramazsın. Sosyal haklarla şunları mahrum edemezsin vesaire vesaire der. Ee, sermayede bunu aşmanın başka başka yollarını bulur. Devlet de bununla mücadele etmenin yollarını bulur. Çünkü devlet nihayetinde o sermayeden aldığı payla sakalla e, yolunu bulur ve halkıyla o şekilde paylaşır. Yani devletin bir başka gelir kaynağı yoktur. Özünde, bakıldığında, vergiler dışında. Hani bankacılık faaliyeti yapabilir, para basma imtiyazı vardır vesaire bunları geçiyorum ama yani devlet girişime ve ondan topladığı, sermayeden topladığı vergiye muhtaçtır. Bunun sürekliliğini sağlamak üzere de düzenlemeleri yapar. Fakat tarihin her döneminde de bu istismar edilmiştir. Buna geleceğiz. Nereden başlamıştır kapitalizm? Yani bugünkü anlamdaki kapitalizmi köklerini 15. yüzyılda aslında düşünebiliriz, 15. yüzyılda e, Rönesans döneminde bugünkü, bugün İtalya dediğimiz topraklarda şehir devletler hüküm sürerken e, Floransa ve civarındaki e, sermayenin birikmesi, palazlanması ve şehir devletlerin kendine has e, kendine has yöntemler, şekiller, kurallar ve yaşam tarzları belirlemesiyle başlamış bir sistem. Yani Rönesans sadece kültürel bir çiçeklenmeyi, yeşermeyi, tohumlanmayı tetiklememiş. Aynı zamanda işte ekonomik anlamda, siyasi anlamda da kapitalizmin yapı taşlarını oluşturmuş. Bu devletlerin ötesinde zengin bir sermaye sınıfının ve sermaye sahibi ailelerin soyadıyla anılan, bugün bile işte birçoklarını bildiğimiz mesela İtalya e, örneğinden yola çıkarsak Floransa'daki Medici ailesinin e, bir anda palazlanmasıyla ekonomik ve siyasi hayattaki rolü gibi şeyler olmuş. Ardından 16. yüzyılda e, toprağa bağlı zenginleşme ortaya çıkmış. Özellikle e, İngiltere ve Kümranlığındaki bölgelerde işte Lordlar veya Lordların üstünde Earl'ler Earl, e, İngiliz sisteminde işte kral kraliçeden sonra gelen ilk seviye oluyor. Hani Earl Grey dediğimiz çay var ya işte oradaki Earl e, bir aslında unvan. E, Grey de soyadı oluyor. E, i̇şte Lord, Kuzuloğlu falan gibi bir şey olarak düşünün. Neyse işte bunlar çok geniş topraklara sahip oluyor. O kadar geniş topraklara sahip oluyorlar ki çeşitli vesilelerle. Artık bu toprakları kendileri kendi aileleriyle işleyemez hale geliyorlar. Dolayısıyla etraftaki köylüleri kasabalıları marabaları topluyorlar ve bir çiftçi sınıfı. Parası emeği karşılığı emeğini parasıyla kiralayan bir çiftçi sınıfı ortaya çıkıyor. Ve bunların emeğiyle topraklarından verim alan, topraklarına toprak katan bir sınıf türüyor vesaire Bunlar da işte toprak zenginleri ve e, bugünkü anlamda kapitalizmin aslında ikinci yapı taşını oluşturuyor. E, çiftçiler zamanla artık öbür taraftan kazandığı paralar ve onun gerektirdiği mesai yüzünden kendi topraklarıyla ilgilenemediklerinden kendi topraklarında bile kiracı duruma düşüyorlar. Toprak ağaları bizim tabirimizde e, güçlerini ve yüz ölçümlerini büyüttükçe büyütüyorlar. 18. yüzyıla doğru başka bir sınıf doğuyor. Ne oluyor? Yine İngiltere'nin öncülüğünde İngiltere, İspanya ve diğer bazı daha küçük olmak şartıyla Avrupa ülkeleri sömürge sistemini, yöntemini keşfediyorlar, uyguluyorlar. Tabii biz sömürge diyoruz. Onlar... Kolonileşme diyorlar. Yani onlar o anlamda kullanmıyorlar bunları. Genişleme gibi düşünün. Yani emperyalizm gibi. Emperyalizm ne demek? İmparatorlaşma demek. İmparatorlukta doğası gereği ne demek? Yayılmacı. Yani hiçbir şeyle yetinmeyip sürekli onun bunun malına, mülküne, halkına musallat olma. E, durumu. E, i̇şte bu neyi getiriyor? Öte toprakların zenginliğine sahip olmayı getiriyor. İşte Latin Amerika'nın altını, işte Hindistan'ın baharatı, binmemnenin tütünü, onun domatesi, bunun atı, bunun devesi, binmemnesi derken bir anda bir merkezde sömürge devletlerinin merkezlerinde inanılmaz bir bolluk meydana geliyor. Bu da yeni bir zümreyi doğuruyor. E, i̇şte bu zümrede bugünkü Kapitalizmin aslında atası olan merkantalizmi doğuruyor, yani tüccarlık tüccar sınıfını doğuruyor. Mer merchandise dediğimiz o ticaret, tüccarlık, esnaf sınıfını doğuruyor ve bu da bugünkü kapitalizmi en yakın süreci ortaya getiriyor. Ee, yani bir toprağa bağlı olmadan, bir toprağın mahsulüne muhtaç olmadan onun malını toplayıp buna satma üzerine kurulu bir tüccarlık, aracılık sınıfı doğuyor. 18. yüzyıla doğru sanayi devrimi ile birlikte, endüstri devrimi ile birlikte, hani bugün 4.0'ını yaşadığımızı iddia ettiğimiz ve korona virüsünde de bize e, yeniden hatırlattığı dönemde David Hume ve Adam Smith'in e, yapı taşlarını kurduğu modern kapitalizme en yakın şey ortaya çıkıyor esasında. E, ne oluyor? Makinalar e, işçi sınıfı doğuyor. E, makinalar insanla tarihte görülmedik derecede rekabet etmeye başlıyorlar ve ne oluyor işte emek işçi sınıfı sermaye vesaire çocuk işçi çocuk hakları işçi hakları gibi bir sürü mesele <gülüyor> gündeme geliyor. 20. yüzyılın ortalarından itibarense bugünkü anlamıyla modern kapitalizm geliyor. Yani modern kapitalizmle küreselleşmiş kapitalizm yani Dünyanın bir yerindeki malı başka bir yerinde e, pazar e, yani şöyle somutlaştıralım Adana'nın pamuğunu koca elinde kumaş haline getirip Mısır'daki fabrikada e, diktiren bunu İspanya'daki bir şirket adına Amerika'daki bir tasarım şirketinin tasarladığı ve daha sonra o kumaşı Çin'e yollayıp yine o tasarım doğrultusunda imal edip dünyanın her noktasındaki zincir mağazalara sattığı yani üretimin de tüketimin de küreselleştiği, dünyanın her tarafına saçıldığı bir kapitalizm anlayışı bugünkü küresel kapitalizm. Tabii kapitalizmden bu kadar bahsedince kaçınılmaz olarak 1818 doğumlu bir Almandan söz etmeden olmaz. Ee, i̇smini çok duymuşsunuzdur. Ne kadar haşır neşir olma imkanınız oldu bilmiyorum ama e, benim de çok önem verdiğim, kıymet verdiğim isimlerden birisi. Karl Marx'dan bahsetmeden olmaz. Karl Marx bir ekonomist, tarihçi, sosyolog e, ve daha pek çok şey. E, kendisiyle ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz ama <gülüyor> onunla anılan... Ve bir tanesi onun tarafından e, aslında ortaya atılan iki kavramdan bahsedeceğim. Bir tanesi e, artı değer, diğeri de yabancılaşma. Artı değer e, Karl Marx'ın bulduğu bir kavram değil ancak Karl Marx'ın üzerinde çok zihin, e, Marx diyelim bundan sonra, çok çok üstünde kafa yordu, zihinsel emek verdiği ve şekillendirdiği, bugünkü anlamıyla daha kolay anlayacağı bir, Anlayabileceğimiz forma getirdiği bir kavram. Ee, yabancılaşma ise tamamen onunla anılmasının daha hakkaniyetli olduğu bir kavram. Şimdi artı değer nedir? Artı değer en basitiyle aslında biraz ismi de ipucu veriyor. Gereğin ge, e, Gerekli olandan daha fazlasını üretme anlamına geliyor. Ama bunun altında çok başka bir dünya yeşalıyor. Yani Şimdi emek nedir? Emek e, işçinin ben burada işçi diyeceğim. Yani Marksist söylemden yola çıkarak ama siz bunu bu işçinin tabir ettiğim beyaz mavi yakanın üstüne beyaz yakayı da koyarak düşünün. Yani işte memurlar, yöneticiler vesaire CEO'lar, müdürler direktörler, şefler efendim işçiler herkesi, aklınıza gelen herkesi katın bunun içerisine. <gülüyor> Emek ne olur? Emek nedir? İşçinin belirli bir para karşılığı e, sahip olduğu yeteneği, hüneri, kapasiteyi başka birisine kiralamasıdır, satmasıdır, değil mi? Mesela e, bir fabrika işçisi, bir tekstil işçisi zamanını ve kol gücünü satar e, fabrika sahibine, e, bir ressam resim çizme kabiliyetini satar, bir futbolcu topa vurabilme yeteneğini pazarlar. Vesaire vesaire. Böyle düşünebilirsiniz. E, fakat, bunu kendiniz için yapmadığınız durumda bunu, bu emeği para için yapar hale gelirsiniz değil mi? Yani mesela normalde sizin bir tarlanız olsa ve diyelim ki işte üç kişilik bir aileniz olsa o üç kişilik ailenizin ihtiyaç duyacağı, seveceği, tercih edeceği e, kadar şeyi orada ekip biçersiniz. Hatta belki de geçiminizi sağlamak için bir parça daha ekersiniz, satarsınız. Artı değerde siz bir tarlada çalışırsınız ama tarlanın sahibi olduğunuz için değil. Üstelik o tarladan ne mahsul alınması ne alınacağına da siz karar vermezsiniz. Birisinin bir çay tarlası vardır. O ee, Orada çay ekmeği uygun görmüştür. Bilmem kaç hektar ekmeği uygun görmüştür. Siz de gidip orada çalışırsınız. Bu konuda hiçbir tasarrufunuz yoktur. Üstelik o çayın ekimiyle ilgili hiçbir karar vermemişsinizdir. O çaydan size hiçbir pay verilmeyecektir. Ee, sadece emeğiniz talep edilmektedir vesaire. İşte işçi bu anlamda emeğini pazarlar ama bir artı değerin sahibi olur. Yani artı değer de buradan gelir. Yani, pardon. İşçi buradan bir şey üretir, artı değere sermaye sahip olur. Yani sermaye sahibi, deminki örnekteki şeyden bakarsak tarla sahibi, o işçinin emeği karşılığında çok daha fazla miktarda çayın sahibi olur. Ama o işçiye herhangi bir pay vermek zorunda değildir. Anlaştıkları maaş dışında değil mi? Ya da gündelik dışında bir şey vermek zorunda değildir. Dolayısıyla üretim ve tüketimin her adımına sermaye sahiptir. Ee, ve işçinin, üretenin burada hiçbir söz hakkı yoktur. Ee, ve genellikle sermayenin doğası gereği e, çalışanlar sadece yaşamalarını yetecek kadar bir karşılık alırlar bu emeklerinin, e, emekleri sonucunda. E, emeği karşılığında aldığı maaş normalde asla ve asla olmaz. E, sermayenin o emeğikten kazandığı parayla mukayese edilemez. Yani siz işte atıyorum bir kalem fabrikasında kalem üretirsiniz emeğiniz karşılığında ama bu kalemden en büyük payı her zaman için bu kalem fabrikasının sahibi alır. Hiçbir emeği Yokken bu kalem üzerinde Nedir onun elindeki koz? sermayedir. Sermaye sahibidir, sizi çalıştırır ve korkunç paralar kazanabilir. Ta hepsini kaybedebilir de siz bu risklere girmezsiniz, siz karşılığını alırsınız. Yani siz dediğim biz, hepimiz emekçiler olarak. Ee, ve dolayısıyla sistem her zaman sermayenin elini güçlendirir, sermayeyi palazlandırır. Çünkü demin anlattığım sistemin akışı, Asla ve asla çalışanı, emek sahibini güçlendiremez. Üreten, üreten kesimi ise bir tüketgene çevirir. Tüketgen. Ben böyle bir şey kullanıyorum. Daha Türkçe güzel bir ifade varsa paylaşın. Yani tüketgen nedir? Kemirgen gibi. Kemirgen nedir? Sadece kemirmekten ibaret bir rolü olan canlı türüdür. Tüketgen nedir? Sadece tüketmekten ibaret. Sadece bir tüketici olarak algılanan canlı türüdür. Kapitalizmin yarattığı sınıfta budur. Yani... E, sizin herhangi bir şekilde başka bir sistemin sizden başka bir talebi yoktur. Kazan ve tüket. Kazan ve tüket ki ekonomi dönsün. Değil mi? Bugün koronavirüs günlerindeki problem ne? Kazansak da kazanmasak da evimizde oturduğumuz için çark dönmüyor. Çark dönmeyince sistem bir anda yığılık kalıyor. Geleceğiz bunlara. Şimdi dolayısıyla bu düzende yani sermayeci düzende yani kapitalist düzende tüketkene indirgenmiş ve sadece emeği, gırtlak ee, ne diyelim yani karın tokluğuna çalışan, karın tokluğu karşılığında emeğini pazarlayan insanların dünyasında ne olur? İnsan ister istemez bir maliyet kalemine indirgenir. Yani insan her zaman bir maliyettir artık kapitalist düzende. Ne gibi? Elektrik gibi, doğalgaz gibi, su gibi, SGK primi gibi. İnsan da e, işte amortisman hesabında olduğu gibi ki amortisman ah bunların hepsinden ayrı ayrı konuşabilsek keşke. Amortisman dediğimiz de kölelik döneminde e, bu kolonistlerin, sömürgecilerin icadıdır. Bir kölenin en fazla verim alınarak kaç yıl kullanılabileceğini gösterir. Bugün makinalar için kullanıyoruz bunları. Neyse aynen bir işte amortisman bedeli gibi SGK primi gibi bilmem ne gibi bir maliyet kalemidir. İşte bir insan maaşı ne kadar net şu kadar bürüt şu kadar bir insan ne kadar mal üretebiliyor o zaman bizim ürettiğimizin içerisindeki memur işçi personel gideri payı da budur. Masraf kalemine dönüşür değil mi? Bir gider merkezine dönüşür vesaire. Burada tabii keşke fırsat olsa da Heidegger'den falan bahsedebilseydik ama makinalar doğası gereği insanın bütün rollerini üstlenmek ister, insanın varlığına göz diker ve bir maliyet kalemine dönüştürür insanı. Ve gelelim yabancılaşmaya. Şimdi yabancılaşmadan kastım şu. Bir örnek vereyim önce hepimizin zihninde canlansın. Mesela bundan diyelim ki 100 yıl önce e, diyelim ki bir ceket diktirmek istediniz, bir ceket sahibi olmak istediniz e, ve ceket komplike bir şey, evinizde örebileceğiniz, dikebileceğiniz, kesip biçebileceğiniz bir şey değil, bir Terzi'ye giderdiniz. Öyle deniyor. Terzi'nin uzmanlık alanı buydu, karşınıza çıkardı. Muhtemelen onun babası ve onun babası da bu işi yapardı e, ve bu anlamda epey bilgi birikimi sahibi olup birbirlerine bu bilgileri aktarmışlardı ve terzinin karşısına geçerdiniz, bir kumaş seçerdiniz ee, bütçeniz doğrultusunda bir modelde de aşağı yukarı anlaşırdınız bir dikerdi, prova yapardı, son rötuşları yapıp size ceketi teslim ederdi ve siz bilirdiniz ki karşınızdaki kişi Terzi, her şeyiyle yaptığı işi biliyor, her şeyiyle o işten sorumlu ve bir sorunuz olduğunda onun karşısına geçip hesabını sorabilirsiniz, derdinizi çözebilirsiniz. Ama bugün ne oldu? Bugün artık Terzi diye bir şey. Sadece zengin ve böyle giyimine kuşumunu kuşamına özenen bir azınlığın hayatında var olan bir şey bugün ne var? Bugün tekstil markaları var, giyim markaları var. İşte demin de örneğini verdiğim gibi işte mesela Adana'da ekilen pamuktan işte İstanbul'da iplik yapıyor, onu Mısır'da kumaşa çeviriyor. O sırada Fransa'daki bir satın alma şirketi İspanya'daki bir marka adına Mısır'dan okumaşı satın alıyor. Sonra bir İngiliz tasarım evi o İspanyol şirketin markası için bir ürün tasarlıyor. Ondan sonra okumaşı Fransız satın almacı alıp Türkiye'ye yolluyor. İngilizin tasarladığı İspanyol adına e, kreasyon e, İstanbul'daki işte tekstil atölyesinde dikiliyor sonra tekrar e, İspanya'ya ihraç ediliyor ve İspanya'dan bütün dünyaya dağılarak markaların raflarında yerlerini alıyor. E şimdi bu süreçte düşünün. Hani Adana'da pamuk toplayan işçi biliyor mu onun neye dönüşeceğini? Hayır. İstanbul'da diken kişi biliyor mu bunu kimin için diktiğini? Yani mas şirket sahibi biliyor da elbette diken kişiden bahsediyorum. Son etiketini basan dışında kimse neyi ne için ürettiğini bilmiyor büyük ihtimalle. Ya da işte Amerika'da bazen veya İngiltere'de onu tasarlayan ya da İstanbul'da her neyse tasarlayan şirket çoğu zaman kimin için tasarladığını bile bilmiyor değil mi? Bunu kime pazarlayabilirim diye bakıyor. Kafasından bir tasarım yapıyor ve siz onu gidip alıyorsunuz işte semtinizdeki mağazadan, o markanın mağazasından satın alıyorsunuz. Ondan sonra bir sorun yaşıyorsunuz mesela ve o yaşadığınız sorun sonrasında gidiyorsunuz o markanın dükkanına diyorsunuz ki ya bu böyle bir problem çıktı nedir falan bu böyle saçma şey mu falan birisi onu alıyor. Değiştiriyor. O alan kişi ne, onun nerede üretildiğini biliyor, ne, hangi süreçlerden geçtiğini biliyor ve Değiştiriliyor sizin kusurlu kabahatli ürününüz. Peki şunu sorayım size, acaba o kusurlu kabahatli ürün fabrikaya geri döndüğünde o fabrikanın CEO'su çıkıp herkesi toplayıp diyor mu? Arkadaşlar biz 1 milyar dolarlık bir şirket kurduk. Burada 1000 kişisiniz. Bakın bu kadar eğitim verdik, bu kadar makine aldık, bu kadar teknoloji yatırımı yaptık. Bir ceketin iliği, düğmesiyle bir araya gelmesini beceremedik. Yapamadınız bunu, bunun sorumlusu kimse çıksın bunun hesabını versin diyor mu? Demiyor. Onlar da bir maliyet kalemi, onlar da bir muhasebede bir kaleme dönüşüyor. Dolayısıyla hepimiz yaptığımız işe yabancılaşıyoruz. Yani biz kimiz? Bütün bu düzenin içerisindeki yerimiz ne değil mi? Hani şirket dediğimiz şeyin icadının esprisi de budur. Şirket nedir? Anonim bir teşekküldür, bir, bir yapıdır değil mi? Muhattabınız yoktur. İşte şeyler geçiyor falanca şirket zarar etti. Ya şirket canlı bir varlık değil ki, düşünebilen bir organizma değil ki, nasıl kar ya da zarar edebilir, onun arkasında insanlar var değil mi şüphesiz ama o insanları hiçbir zaman bilir mi? Hayır, çoğu zaman adları bile geçmez, birkaç popüler CEO dışında şirketleri kimin yönettiğini bilmeyiz, o şirketlerin hissedar yapısını bile bilmeyiz. Yani bazen olaylar olduğunda, araştırmalar çıktığında işte bilmem ne şirketinin bilmem neredeki bilmem ne kadar ortaklığı da hisseder yapısı da şöyle böyle bir sürü mevzu dönüyor değil mi? Sahiplik bile bugün bilinmesi zor bir şey. Dolayısıyla hepimiz şirketlerimize, işlerimize, mesleklerimize yabancılaşmış durumdayız. Neyi neden yaptığımızı bilmiyoruz. O işin içerisindeki anlamımız ne? Biz orada olmasak ne olur bilmiyoruz vesaire. Dolayısıyla önce işimize... Sonra kendimize, sonra etrafımızdaki iş arkadaşlarımıza yabancılaşıyoruz ve onlara karşı vahşileşiyoruz. Değil mi? Onların üstüne çıkmak, onlardan daha fazla kazanmak, onlardan daha fazla ünvana sahip olmak, onlardan daha fazla takdir görmek ve onlardan daha fazla harcama gücüne sahip olmak için insanlığımızdan ödün verebiliyoruz. Sonra doğamıza, gezegenimize yabancılaşıyoruz. Her şeye yabancılaşıyoruz. İşte Mars da bunu anlatıyor. Adım adım. Ve çalışma dediğimiz şey departmanlar arasındaki süreçlere dönüşüyor değil mi? Kaçınılmaz olarak. Örneğin e, bant üretim modelinin ile çok anılan ve bazılarının mucidi zannettiği ki değil. Henry Ford. Henry Ford neyi getirmiştir? İşte binlerce otomo otomotiv otomobil desek daha doğru aslında o dönem. Binlerce otomobil markasının yer aldığı bir piyasa düzeninde en karlı ve en ayrışan Şirket olabilmek adına şöyle bir fikri geliştirmiştir. ya yani otomobil üretmek ustalık işi. Ustalar çok az ve çok kıymetli. Bugün senin ustanı rakip şirket alsa, dımdızla ortada kalacaksın. O zaman bunu ustalardan kurtaralım. kurtaralım. Ne yapalım? Departmanlara bölelim, parçalara bölelim. Herkes bir parçasından sorumlu olsun. Hepsini bilmesine gerek yok. Böylelikle. O insanlar giderse de yerine birini bulmak kolay olsun. Yani bir arabanın baştan sona üretecek bir kişi ya da birkaç kişi yerine o arabanın 1000 tane parçası mı var? O 1000 tane parçayı monte edecek 100 kişi bulalım. Diyelim ki sen şu 10 tane vidayı sıkacaksın, sen şu 10 tane kabloyu çekeceksin, sen şu 10 tane fitili kapılardan motor bloklarından geçireceksin, sen şunları şunları birbirine bağlayacaksın, sen boyayı yapacaksın, sen cilayı falan filan anladınız. Departmanlar, bant üretim modeli dolayısıyla işler yürümüş. Henry Ford'un aslında icat ettiği fakat onunla pek anılmayan bir kavram ise departmanlar modelidir. Yani mesela bugün açık ofis veya kapalı ofis düzeninde departmanların dizilimini o keşfetmiştir. Ayrı konu neyse. Dolayısıyla bütün bu süreçte çalışanın ürettiği şeyle duygusal bağı kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bugün bir kalem üreticisi olsam, bu ürettiğim kalemi baştan sona ben üreteceğim için bir terzi gibi ben bununla gurur duyarım, bununla kendimi özdeşleştiririm. Ben işte bu kalemi ben ürettim kardeşim, bunun arkasında ben varım, gurur duyuyorum. Gel bak sen de bir bunun parçası ol diyebilirim. Ama şimdi böyle bir şey yok ki, bugün bu kalemin fabrikasında kim bilir dünyanın kaç yerinde, kaç kişi çalışıyor, bunun tasarımında, satışında, pazarlamasında, imalatında falan filan bununla ilgili gurur duyacak kimse yok. Bunun o hissedarları, sahipleri dışında. Dolayısıyla duygusal bağımız kalmıyor yaptığımız işlerle ve işçi dediğimiz yani çalışan kesim, memuru falan da katın bir kere daha tekrar ediyorum. Sermaye sahibinin ona verdiği hedefleri gerçekleştirmek adına oradan oraya koşuşturup duran sersemleşmiş bir varlığa dönüşüyor. Yani sürekli olarak ona hedefler konuluyor. O hedefi gerçekleştirdiği anda yeni bir hedef koyuluyor. Ve sürekli olarak böyle bu belirsizlik içerisinde sürekli üretken olma baskısıyla vahşileşiyor. insanlığını kaybediyor kaçınılmaz olarak ve acımasızlaşıyor. Ve artık emek onun ismiyle anılmıyor. Yani artık e, o emeğinin içerisinde o sermayeci sistemin pazarladığı bir şey var. Yani ben bir terzi olsam benim diktiğim ceket Serdar Kuzuloğlu'nun diktiği ceket olacaktı. Oysa e, sermayeci düzende, kapitalist düzende benim giydiğim ceket falanca markanın ceketi oluyor. Ve o marka kimdir? Kimlerden oluşur? Kim üretmiştir? Nerede tasarlamıştır? vs. Bunların hiçbirinin önemi yok. Bir anonim marka. Şimdi Kapitalizm böyle. Ne olduğunu anladık sanıyorum ee, ve kapitalizmin doğurduğu birçok, binlerce şey var tabii burada sanıyorum yüzlerce video çekilebilir. Youtube'da eminim basit bir aramayla on binlercesine ulaşırsınız, mevzumuz koronavirüs, onu da unutmuş değilim geleceğim ama işte bu kökleri oturtma adına kapitalizm, kapitalizm ve koronavirüs kesişiminde bilmemiz gereken en önemli kavramlar bu. Bunları aklımızın bir kenarında tutalım. Ve şimdi gelelim diğer önemli bir kavrama, zengin, fakir ve arada pek bahsedilmeyen bir çok kazanan var, ondan bahsedeceğiz. Şimdi fakirin ne olduğu konusunda sanıyorum hepimizin tanımları vardır. Fakat ekonomik düzende bunun da şüphesiz mertebeleri var. Mesela e, rakamsal ifadelerde, istatistiklerde şöyle kavramlar var değil mi? Ee, açlık sınırı, fakirlik sınırı vesaire gibi şeyler var. Yani farklı farklı baremler var. Yani bir rakam var ki o artık e, fakirliği ifade ediyor. Fakirsin e, fakat aç değilsin mesela. Bir de açlık sınırı var. Açlık sınırının altında da kademeler var vesaire. Bugün işte e, fakirlik ile ilgili konuşan, veya kendisini fakir gören insanların da homojen bir yapısı yok yoksa hani öyle Twitter'da elinde iPhone'da fakir fukara edebiyatı yapmaya benzemiyor ya da işte ne bileyim falanca kahve zincirinde orada sosyal medyada girip de elindeki 20 liralık kafe ile bilmem öyle fukara muhabbetine girmeye benzemiyor Farklı baremleri var. Şimdi bir de zengin var. Zenginin de aşağı yukarı ne olduğu konusunda kafamız berrak. Ee, fakat onun da bir üst limiti yok. Yani şöyle düşünün. Afrika'da e, sahiden çoğunuzun gözünde canlandıramayacağı şartlarda ha, Türkiye'de yok mu? Var ama Afrika'da kültürel, kültürel olarak yaygın bir şekilde öyle yaşayan insanlar var. Örneğin e, Bebeklerinin ve kendilerinin Tuvalet sonrası popo temizliğini Mısır koçanı ile yapan toplumlar var Çünkü tuvalet kağıtları yok Mısır koçanı da bu konuda çok güzel organik ve çok yaygın bulunabilen bir Şey malzeme ürün Şimdi Tuvalet kağıdı kullanımı Onlar için büyük bir zenginlik Sizin için öyle mi? Hayır Sizin için mevzu bile değil Dolayısıyla bugün Böyle fakir fukaralık derken zenginliğin de, fakirliğin de limitinin olmadığını bilmekte fayda var. Şimdi biz fakir dışındaki herkesi fakir ve orta halle kaldı mı bilmiyorum. Yani çünkü dünya çok kutuplaştı ekonomik anlamda da. İnce bir orta hal kesimi de var. Büyük bir fakir kesim var. Ee, bu iki kesimin dışındaki herkesi zengin diyoruz ya. İşte en büyük yanılgımız bu. Bundan bahsedeceğim. Çünkü o katman, o ince katman ikiye ayrılıyor. Yani çok çok az bir kesimden bahsediyoruz ama iki belirgin ayrımı var. Bir, gerçek anlamıyla zengin. iki çok kazanan. Bunlar farklı kavramlar işte. Şimdi çok karıştırdığımız o iki kavrama şey yapalım. Hani güzel bir söz var der ki Zenginlik bağırır, servet fısıldar. Yani zengin olan birisini her vesileyle anlayabilirsiniz. Ee, i̇puçları verir size. Ee, o fakat servet sahibi ni hiç anlamayabilirsiniz. Hani şey oluyor ya, dünyanın en zengin bilmem kaçıncı adamı ama ekonomi e, uçakta ekonomi uçuyor, arabası işte 90 model bir bilmem ne falan filan muhabbetleri var ya. Onunki gibi. Şimdi çok kazanan ve zengin ayrımını çok önemsiyorum. O yüzden bahsedeceğim. Şimdi zengin nedir? Zengin şudur. Zengin çalışma, çalışma mecburiyeti olmasa dahi yaşam standartını, yüksek düzeydeki yaşam standartını her halükarda devam ettirebilecek zümre veya kişi demektir zengin. Çok kazanan nedir? Çok kazanan e, belirli şartları yerine getirdiği için yetenekleri, emeği karşılığında standartın üzerinde gelir sahibi olan kesimlemektir. Çok önemli bir ayrım bu. Umarım anlatabilmişimdir. Örneğin çok iyi bir futbolcu, topa çok isabetli vurma, topu çok iyi kontrol edebilme yeteneği sayesinde bütün benzerlerinden sıyrılarak işte yılda milyonlarca euro para kazanır. Tamam mı? Çok iyi bir ressam, çok güzel resimler çizmektedir bir akım yaratmıştır adıyla sanıyla belli olmaktadır, anlaşılmaktadır ve resimleri çok para etmektedir veya bir heykeltıraş veya bir şarkıcı vesaire veya bir gazeteci, bir konuşmacı her neyse artık bir iş adamı çok iyidir iyi bir yöneticidir mesela iyi bir takım lideridir, iyi bir yazılımcıdır, iyi bir işte ne bileyim tesisatçıdır, iyi para kazanır iyi kazanır, geliri yüksektir. Fakat işini bir sebepte kaybettiği anda veya işini yapamaz hale geldiği anda geri sayım başlar onun için ve bir nefes tutma yarışıdır o. Kimisinin varlığı işte üç gün idare etmesine yeter, kimisinin üç yıl, kimisinin yirmi yıl ama bir şekilde biter yani o sıcak bir suda çayda kahvede eriyen kesme şeker gibi eriyip gider. Genellikle etrafımızdakiler çok kazananlardır. Oysa biz zenginler diye hep onlardan bahsederiz. Mesela ben Türkiye standartlarına göre çok kazanan bir insanım. Ama benim gelirim kesildiği anda ben birkaç ay veya birkaç sene içerisinde bugün fakir dediğimiz açlık sınırında, yokluk sınırındakilerle aynı seviyeye inerim. O zaman ben zengin değilim. Ben sadece geçici bir dönem bazı meziyetler ve şartlar gereği çok kazanan bir insanım. Dolayısıyla zengin ve fakir arasındaki ayrımı yaparken bu aradaki sınıfı yani çok kazanan sınıfını becerisinden, maharetinden, meziyetinden dolayı çok kazanan ancak bunu sürekli sürdürmesi gereken insan sınıfını birbirinden ayıralım ve gelelim koronavirüse. Koronavirüs e, bence insanlığın aya ayak basması ya da Berlin duvarının yıkılması ya da işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesi, dağılması kadar en az önemli bir mevzu. Ve buna şahitlik ettiğimden dolayı çok mutluyum. Ee, bu küresel salgın koronavirüs. Kapitalizmin yani demin anlattığım dördüncü seviyem oluyordu? Tabii dördüncü seviyedeki nihai küresel kapitalizmin ne kadar kırılgan bir yapı üzerine ne kadar büyük bir yapı inşa ettiğini bize göstermiş oldu. Yani aslında ne kadar ince bir buz tabakası üzerinde ne kadar ağır bir yükü kızaklarımızda taşıdığımızı fark ettik ve hepimiz bunun şoku ile sarsılıyoruz. Yani e, nimetlerini küreselleştiren kapitalizm bunun yarattığı problemleri ve külfetleri yerelleştirmeye gayret etti ama olmadı. Yani kapitalizm işin kötü tarafını hep bizim gözümüzden uzak tutmaya çalıştı. Yani yepyeni bir kreasyonla üzerimizdeki trikoyu gittik koşa koşa satın aldık değil mi? Ama bilmedik hiç bunun nerede üretildiğini bilmedik. Bunun arkasındaki etikette çoğu zaman çoğumuzun haritada bile göstermekte sorulanacağı ülkelerin ismi yazıyor. Oysa neden o ülkelerde bu üretiliyor diye sormadık değil mi? Neden benim ülkemde üretilmiyor da gidip orada üretiyorlar? Ee, neden acaba? Orada iş gücü ucuz diye değil mi? Bunu da aşağı yukarı biliyoruz ama nasıl ucuz? Nasıl şartlarda çalışıyorlar? Oradaki insanlar ne yer, ne içer? Değil mi? Oradaki insanlar hangi şartlarda çalışıyor? Bu umrumuzda mı? Hayır zerre kadar umurumuzda değil ve hepimiz bu ikiyüzlülüğü her gün bilerek yaşamaya devam ediyoruz. Sadece böyle bazı olaylar olduğunda işte bir sesimiz yükseliyor hepimiz böyle bir e, duyargalarımız belirleniyor ortaya çıkıyor falan filan ondan sonra tekrar o süpermarketlerdeki mağazalardaki zincir mağazalardaki cicili bicili hayatlarımıza geri dönüyoruz. Kapitalizm bizden çok şeyi saklamaya çalıştı ama koronavirüs hepimizin yüzüne bu gerçekleri bir bir vurdu. Birazdan detaylarına gireceğiz. Böyle işte kusursuz işlemeye mahkum bir dünya kurdu kapitalizm. Yani işte şuradan şu çıkartılacak, şurada şu şunu yapacak, buraya bu mal taşınacak, bu mal sonra buraya gidecek, sonra buraya gidecek, sonra böyle olacak. Sonra buralara dağılarak satılacak ve insanlar çıkıp şöyle şöyle satın alacaklar. Koronavirüs ne de dedi? yok kardeşim öyle bir şey yok, sen onu oradan çıkartamayacaksın, sen bunu buraya götüremeyeceksin, sen bunu burada üretemeyeceksin, sen evinden çıkamayacaksın, sen maaş alamayacaksın, sen de bunu satamayacaksın, bu da satın alamayacak. Bitti, durdu. Yani Bugün bu çok uluslu, uluslar üstü şirketlerin hegemonyasında, öncülüğünde gelişen yapıların, bu kusursuz imalat, ham madde sevkiyatı ve lojistik ve pazarlama çağının ne kadar kırılgan olduğunu gördük. Yani tuvalet kağıtlarından yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya kadar ne kadar hassas bir kusursuz çalışması gereken zincire bağlı olduğumuzu, Hatırladık ve bunun şokunu yaşıyoruz. Üstelik hepsine giderek daha fazla miktarda ve daha ucuza sahip olmayı istiyoruz. Yani daha fazla ceketimiz olsun. Bu, bu sene bir sürü triko aldık ama seneye yenisi çıktığında yenisini de, de alalım. Bunları gerekiyorsa atarız. Yenisini alalım. Eskidiği için değil. ihtiyacımız olduğu için değil. Artı değer diye bir şey olduğu için, çok fazla üretilen bir şey olduğu için ve Instagram'da birileri bize bunları anlattığı için gidip satın alacağız bunları. Muhtaç olduğumuz için değil baktığımızda. Üstelik hep daha ucuza sahip olmak isteyeceğiz. 3 lira hatta bazen 50 kuruş daha ucuza satan bir yeri bulduk mu oraya gideceğiz. Ama o 50 kuruş daha ucuza satabilmek için belki görmediğimiz bir yerlerde birilerinin sömürülmesine katkıda bulunacağız. Umrumuzda mı? Zerre kadar umrumuzda değil. Sosyal medyada gerektiğinde fakir fukara edebiyatı yapabiliriz. Ama biz ucuza alalım, daha bol alalım, gerisi önemli değil. Hepimiz işte bu vahşilikle yaşıyoruz bugün. Ve bakıldığında bugün mesela kapitalizmin en büyük ee, ne derler ona ee, hastalıklarda hani ilaç tedavilerinde ne denir ee, yan etki evet yan etki collateral damage ya da dediğimiz kavram e, bağlı hastalıklarının en büyüğü küresel ısınma bütün bu vahşi üretim tüketim ve insanlık dışı şartların kaçınılmaz çıktısı doğanın isyanı değil mi daha doğrusu doğanın artık insanın külfetini taşıyamaz hale gelişi küresel ısınma nedir? Havalar ısınacak, biraz daha terleyeceğiz. <gülüyor> Bazıları böyle zannediyor. Neyse, küresel ısınma dediğimiz şey. Ya bakın, en basit, en güncel, şu anda 2020'nin Şubat ayında yaşadığımız bir şey. Ya bizi teğet geçtiği için, büyük büyük bir lütuf olarak teğet geçtiği için, belki de çok üstünde konuşmuyoruz. Umarım da teğet geçmiştir. Yani büyük de konuşmayalım. Ne oldu? Küresel ısınma yüzünden mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklardan ötürü çekirgeler azdı. Cinsel anlamda azdılar, inanılmaz şekilde çoğaldılar ve milyarlarcası e, bu azgınlıkla oradan oraya göç etmeye başladılar. Yemen ve Sudan'da ortaya çıktı. Afrika'yı, e, Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı bir bölümünü, Orta Afrika'yı pardon. Orta Afrika'yı, Orta Doğu'yu kastı kaburdu. Oradan İran'a doğru seyretti. Bir kolunun Türkiye'ye girmesinden korkuldu. Şu anda İran üzerinden kim bilir ne oldu? Açıkçası çok, çok da takip etmiyorum ama YouTube'da Çekirge istilası 2020 falan diye aramalar yapın Türkçe ya da İngilizce. Görün insanın çaresizliğini. Yüz milyarlarca çekirge, yüz milyarlarca çekirge oradan oraya hoplayarak gidiyor. Ve yapabildiğiniz tek şey gözyaşları içerisinde. Bütün ekinlerinizin, geleceğinizin, yiyeceğinizin, içeceğinizin başka bir anlamda çiftçi jargonuyla konuşursak varlığınızın, servetinizin, sermayenizin yok edilmesini görmek. Hiçbir şey yapamadan. Böyle bir düzendeyiz. Ve bakın yaşanıyor. Şu anda yaşanıyor. Ya da başka bir şeyden bahsedeyim. Bakın küresel ısınmanın tetikleyici susuzluğun şeyi. Birkaç rakam paylaşayım sizinle. Bunu blogumda da yazmıştım. Bakın en temel insan hakkı su. Su. Ve yaşamın yapı taşı. Yani aç kalabilirsiniz. Susuz kalamazsınız. Ve bugün su en temel insani hak olan su bir imtiyaza dönüşme halinde. Bugün yani tırnak içerisinde Allah'ın suyu, topraktan çıkan su şişelenip bize satılıyor. Doğanın varlığı satılıyor. Bunu kabullendik, bunu hiç konuşmuyoruz da neyse devam edelim. Bakın 2 milyar insanın şu anda suyla, içilebilir suyla bağlantısı kopmuş durumda. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani gözünüzde canlandırabiliyor musunuz bilmiyorum. Ve bakıldığında sadece 20 yıl sonra 18 yaş altında 600 milyon insan, Susuzlukla yüzleşecek. Sadece 10 yıl sonra 700 milyon insan susuzluk sebebiyle bölgesini terk edecek. 700 milyon insan. Ve dünya genelinde şu anda 4 milyar insan yılın en az bir ayında susuzluktan dolayı çile çekiyor. Bakın yakın zamanda işte benim de doğduğum ve yaşadığım şehir olan İstanbul'un susuzlukla ilgili ciddi bir tartışması döndü. Dört yılda bir İstanbul kuraklık yaşıyor mevsim döngüleri gereği ee, ve bu küresel ısınmayla daha da artacak vesaire. 700 milyon insanın susuzluktan dolayı göç edeceği bir dünyaya hazır mıyız mesela? Bakın savaş sebebiyle 5 milyon göçmen, mülteci, sığınmacı ne diye adlandırırsanız, insana kapılarımızı açtık insani görevimiz, yükümlülüğümüz olarak ve sosyal ekonomik anlamda yüklendiğimiz yükü düşünün. 700 milyon insanın yer değiştirdiği bir dünyayı düşünün. Ya da tarım kuşağı. Bakın işte bizim de ülkemizin bulunduğu coğrafyayı düşünün. Anadolu, Yunanistan, İtalya, Fransa, Güney Fransa, İspanya ve işte devam edelim kıtada Kaliforniya vesaire. Yani bu düzlemi düşünün. Burası ne coğrafyası. Burası kadim mahzun coğrafyası, yani zeytin ve üzüm. Dünyanın görüp görebileceği en büyük iki nimet. Ee, ve mesela bu coğrafyalarda artık zeytin ve üzüm yapılamayacak bugünkü anlamıyla. Dolayısıyla örneğin işte Fransız şarabı, İtalyan şarabı, ee, şey e, İspanyol şarabı, Kaliforniya şarabı gibi şeylerden söz edemeyeceğiz. Ne olacak? Alman şarabı, Kanada şarabı, Washington şarabı falan gibi şeylerden söz edeceğiz. Aman canım ne olacak? Yani İspanyol şarabı içiyorduk bilmem ne. Şimdi şey içeriz. Kanada şarabı içeriz diyenlerinize şunu sorayım. Ne olacak o kadar çiftçi, o kadar çiftlik, o kadar şirket, o kadar çalışan, o kadar onları satan mağazalar, onların bayileri? Bunları hadi bir kenara bırakalım. Aynı coğrafyada zeytin yetişiyor. Ne olacak zeytin, zeytinyağı vesaire Çanakkale'nin ezine peyniri kalmayacak aynı sebepten dolayı. Gemliğin zeytini kalmayacak, peyniri kalmayacak vesaire. Böyle bir dünyaya hazır mıyız? Ayrı değiliz ama bu işte burnumuzun dibinde ve öyle bir dünyadayız ki Bugün günde 102.000 uçak seferi var dünyanın bir ucundan bir diğer ucuna, pardon korona virüs öncesi vardı. 102.000 günde. Sadece turizm amacıyla yılda bir buçuk milyar insan bir noktadan diğerine gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir birbirine bağlı dünyada yani ticari olarak, turistik olarak, sosyal olarak birbirine bu kadar bağlı bir dünyada koronavirüs geldi, yumruğunu vurdu ve her şeyi yeniden tanımladı. Ve bugünün insanı, nasıl bir insan hayatta kalması iki şeye bağlı. Kredi kartı limiti ve süpermarket rafları. Bu ikisi boşaldığı anda bitiyor bugünün insanı. Düşünebiliyor musunuz yaşamımızın geldiği durumu? Kredi kartında para varsa bir şeyler satın alabiliyorsun ama en önemli şey süpermarket raflarında ürün varsa bugüne kadar vardı. Mesela işte şöyle tuvalet kağıtları vardı. Doğa kokulu, kolonya kokulu tuvalet kağıtları vesaire. Bugün neye düştük? Ne olursa olsuna düştük. Yağmalandılar. Değil mi? Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinin birçok şehrinde süpermarket rafları boşaldı. Süpermarket rafları, bütün bu zombi bilmem ne işte kıyamet, distopik filmlerin ortak paydası. Süpermarket yağmalanması değil mi? Veya işte süpermarket bulunduğunda gidip orada hala bozulmadan kalmış 3-5 tane gıdanın tüketilmesinin verdiği haz. Bugünün gerçeğine döndü işte. Böyle bir hayatta yaşıyoruz. Bunları tahmin edebilir miydik? Bunların bir şeyleri değiştirmeyeceğini düşünmek mümkün mü? Ee, yani bugün... Ee, Hiçbir şeye ihtiyacımız olduğu için almadığımız bir çağdan temel ihtiyaç malzemelerimize muhtaç kaldığımız bir çağa girdik. Bir göze görünmeyen virüs sayesinde ve sadece ve sadece bütün arzumuzun üretmek, bütün arzumuzun tüketmek olduğu bir çağda tüketimin sekteye uğrayabileceğini yaşadık. En büyük kabusumuzla yüzleştik ve hiçbir yeteneğimiz yok. Yani doğadan o kadar koptuk ki, bugün e, örneğin elma, elma ağacı, diyelim ki elma tohumu geç denimize. elma nerede yetişir bilmiyoruz. Tohum hangi mevsimde ekilir bilmiyoruz, toprak nasıl çapalanır bilmiyoruz, doğadan bir ürün nasıl elde edilir bilmiyoruz. Karpuz ağaçta mı yetişiyor, toprağın altında mı bilmiyoruz değil mi? Havuçlar nerede, biber nasıl yetişiyor, domates nasıl yetişiyor, hangi mevsimin meyvesi, sebzesi hangisi bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü hepsini süpermarketlerden veya pazar tezgahlarından alır haldeyiz. Modern insan böyle bir insan işte. Dolayısıyla işte bağını asla sormadan her türlüden üzümü yemiş. Koyratça, fitursuzca her şeyi kendine hak görmüş ve parasının son kuruşuna kadar ihtiyacı olmadan her şeyi tüketme hırsına düşmüş insanın bir anlamda nedir? Alarmıdır koronavirüs. Yani bir çığlığıdır, bir şeyidir harekete geçirme metodudur, bir savunma mekanizmasıdır bir anlamda bakıldığında. Yani insanların tuvalet kağıdı için birbirine savaştığını lütfen unutmayalım ve işte Amerika Birleşik Devletleri gibi kapitalizmin böyle şaykası merkezi olan bir yerde dahi başkan adaylarının sosyalizme çalan sosyal demokrat söylemlerinin boşuna olmadığını anlayalım yani insanlar bugün örneğin işte Birbirine bağlı ekonominin de gözünde canlandırma konusunda yeterli değil mesela işte siz e, efendim e, ne yapacaksınız e, maaşınızı alacaksınız ki Dışarıda gidip bir büfeden tost alasınız o büfede tostu basan kişi bir para kazansın o sonra gitsin süpermarkette domates alsın o domatesin üreticisi ondan kazandığı parayla efendim çocuğunu gitsin okulda okutsun o okula verdiği parayla harçla ya da işte okul taksidiyle öğretmen maaşını alsın ki sonra gidip o büfede tost bastırsın vesaire birbirine bağlı bir yapıdayız ve işte böyle trilyonlarca sayabileceğimiz örnek tamamen durmuş durumda ve işte insanlık kendi yarattığı canavarla yüz yüze ve paranın satın alamadığı şeylerin olduğunu öğrendik yani insanların evinde kalması okulların eğitimi ara vermesi vesaire hiç beklenmedik etkilerle karşımıza çıktı değil mi? Her türlü organizasyonun ertelenmesi, iptal edilmesi, işletmelerin boşalması vesaire Bugünkü sistemin kaldırabileceği bir yük değil. Ve bakın şimdi notlarımdan size birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Ee, müsaadenizle. Bahadır Özgür'ün gazete duvardaki yazısı. Yine notlarda linkini paylaşacağım. Bakın Türkiye ile ilgili rakamları paylaşıyorum sizinle. SGK verilerine göre Türkiye'de Kamu ve geçici iş yerleri hariç yani devlette çalışanlar ve geçici çalışanlar hariç 1.791.956 kişinin şey 956 iş yeri var. Yani yaklaşık 1.800.000 iş yeri var. Bu 1.800.000 iş yerinde kayıtlı olarak 12.655.000 küsür kişi çalışıyor ve bunların yarısından fazlası hizmet sektöründe çalışıyor. Unutmayın bunu. 12 buçuk milyon çalışan var. Yarısı hizmet sektöründe. 150 bin iş yerinin kapandığı açıklandı koronavirüs döneminde. Bunlar ağırlıklı olarak işte kafe, bar, restoran, kuaför vesaire gibi kurumlar. Ve burada çalışanların toplamı 1 milyona yakın. Ee, doğrudan aileleriyle bağlı olarak da işte pardon 200 bin kişi çalışıyor. Aileleriyle birlikte 1 milyona yakın kişi işsiz. Alışveriş merkezleri kısmen ya da tamamen kapatıldı, ee, değişiyor bölgelere, markalara göre. Burada Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin verilerine göre 530 bin kişi çalışıyor Türkiye'de, AVM'lerde. Alışveriş merkezlerinde mağazaların %70'i kepenk indirdi, 3'te ee, 2'si geçici olarak işini kaybetti yani bunların. Yeme içme, konaklama ve seyahat sektöründe 520 bine yakın insan çalışıyor, iş yeri var, 520 bine yakın iş yeri. 2,5 milyona yakın çalışan var. Bunlar da durmuş durumda. Ee, i̇şte mobilya tekstil toplam falan çalışanlarındaki sayı 2,7 milyon kişi. Ee, taşımacılık ve kurye konusunda Allah'tan ki onlar bizler için canlarını a, ortaya koyup hizmetleri sürdürüyorlar. Böylelikle hala evlerimize işte yeme içme gibi hizmetleri alabiliyoruz ya da süpermarketlere. Bu sektörde 21 bin 441 bin şirket var 295 bin kişi çalışıyor ve sonuçta sadece sokağa çıkmamanın hani evde kal deniyor ya bu herkes için mümkünmüş gibi evinde kalmak e, durumunda buna uyanların e, etkilediği sektöre bakıldığında 4 milyon 446 binden fazla kişinin yaşamı risk altında ve bakıldığında aileleri de dahil edildiğinde 15 milyon insan, 15 milyon insan evde kalmamızın maliyetleriyle yüzleşmek durumunda. 15 milyon insan. Yani büfe sahibi, işte diyelim ki restoran sahibi kapattı ya da kuaför kapattı. Açmayacaksın dediler. Yanında çalışan kuaförlerin SGK primini yatırma dediler mi demediler. Senin kiranı biz üstleneceğiz dediler mi demediler. Ne olacak? Evine, evinde oturuyor şimdi, biz kuaför, senin kuaförünü kapattık ama, kuaför kardeş senin evinin, doğalgazın, elektriğini, suyunu biz almayacağız senin kapalı kaldığın süre boyunca dediler mi? Demediler. Peki ne olacak? O hem şimdi işinin giderini ödüyor, hem evde bulunduğundan dolayı evinin giderini üstlenecek ve geliri sıfıraymış durumda. Ne olacak? Ya da şunu düşünün, günde gündelik parayla yaşayan milyonlarca insan var. Ya bakın size Amerika'daki verileri söyleyeyim resmi verileri. Amerika'da yaşayanların 4'te 3'ü aylık geliriyle anca ayakta durabiliyor. Yani ay sonunu zor getirebiliyor. Ve hanelerin 4'te 3'ünden fazlası 300 dolarlık. 300 dolar yani siz bunu 300 lira gibi düşünün. Hadi Türkiye'ye yansıtan 300 lira gibi ekstra bir masraf çıkarsa eğer o ay ne yapacağına dair hiçbir senaryosu yok. Gümbürdüyor, borç, harç, kredi borcu içine girmek zorunda kalıyor. Amerika böyle, siz Türkiye'yi düşünün. Türkiye çok daha dramatik bir durumda. Ve tamam evde kal, ben evde kalabiliyorum. Benim yaptığım iş, ki şu anda yapamadığım iş, benim işim evde çalışmayı mümkün kılıyor. Ben zaten evde çalışıyorum. Peki, aynı şeyi örneğin garsona söyleyebilir misiniz? Evden çalış, kuaför evden çalışabilir mi? Efendim, hasta bakıcı evinden çalışabilir mi? Temizlik görevlisi falan filanı yani ne bileyim sayın dökün işte evden çalışabilir mi? Yapamaz. Bu pratikte de mümkün değil. Dolayısıyla işte bulardan e, en çok etkilenecek e, grup eskinin de en çok kırılgan grubu vesaire ve e, ucu ucuna yaşamaya çalışan insanların karşısında ee, hiçbir senaryo yok, iyimser bir senaryo yok ve bu krizden ülke olarak da en çok etkilenecekler işte bu e, Sermaye birikimi konusunda ekonomi konusundaki en kritik ülkeler ne yazık ki. Şimdi gelelim Benim de şahsen en çok eleştirildiğim konuya Bunlarla ilgili Uzunca bir şeyler yazdım döktüm ama Kullandığım bir kelimeden dolayı ve bunun insanlarda çağrıştı çağrıştırdıklarından dolayı e, Bir sürü haksız ithamla yüzleşmek zorunda kaldım. Yani bu belki bu bütün bu anlattıklarımda birazcık onun açıklaması da olabilir diye düşünüyorum. Ee, Türk Türkiye'de de sanıyorum aynı isimle yani 21 gün sonra ismiyle o oynatıldı gösterime girdim. 21 Days Later diye bir film var. Birçok benzer filmdeki ortak temayı işler. 21 Days Later da hani izlemeyenler için çok da tadını kaçırmak istemem ama özüyle sinopsisi özeti şu bir küresel salgın başlar. Küresel midir? Orası da çok işlenmez ama İngiltere'yi o adayı etkisi altına alan bir salgın, virütik bir salgın başlar. Herkes ölür. Ama ölmeden önce form değiştirir. Böyle bir zombileşir gibi düşünün. Hadi öyle tanımlayayım. Birbirine saldırgan hale gelirler. Ve birisi, filmimizin ana kahramanlarından biri, o sırada başka bir muhtemelen hastalıktan dolayı karantinada tutulduğundan o virüs Zaten o virüste, o virüse maruz kalmaz ve kurtulur. Bir kendine gelir, bir bakar ki her taraf alt üst olmuştur. Dışarıya çıkıp o dehşeti yaşamaya başladığında farkında olmadan refleks olarak ilk yaptığı şey şudur. Yerde para balyaları görür. Sanıyorum bir yatağın içinden mi çıkmıştır nedir? Bir para balyaları görür, onları toplamaya başlar. Sanki bir işe yarayacakmış gibi. Bu birçok filmde de böyledir. Birçok apokaliptik, distopik... Zombi bilmem ne temalarını işleyen filmde böyledir. İnsanlar bir ilk başta o sersemlikle paraya saldırırlar. Ceplerine para doldururlar. Sanki o para bir işe yarayacakmış gibi o dönemde. O yokluk, hastalık ve ayaklanma döneminde. iç savaş döneminde. Hayır. Hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü zaten senden para isteyen yoktur. Çünkü parayla satın alabileceğin bir şey kalmamıştır değil mi? Aynı şey mesela Jose Saramago'nun Körlük romanında da geçer. Hani filme de çekilmiştir. Filmde de güzel işlenir. İşte insanlar süpermarket bulduklarında ona saldırır. Süpermarketin deposunda bir şey keşmedenin bulduklarına çökmeye çalışırlar. İnsanlar birbirlerini parçalar süpermarket rafları için falan filan. Şimdi koronavirüs gelelim konumuza. Koronavirüs bütün virüsler gibi zengin, fakir bilmem ne ayırt etmiyor. Onun için dil, din, ırk Sosyoekonomik düzey küçük, büyük, yaşlı, genç, Türk, İngiliz fark etmiyor. Herkese eşit mesafede. Ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan neye programlıysa onu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla uzun süredir ilk defa zenginiyle fakiriyle, Herkesin ürperdiği, herkesin içinin pırpır ettiği, can derdine düştüğü bir şeyle karşı karşıyayız değil mi? Bundan önceki rahatsızlıkların büyük bir bölümü zenginlerin servetleriyle uzak kalabildikleri şeylerdi. Ama bugün bakın 25 Mart itibarıyla baktığımızda işte Kanada başkanının Başbakanı'nın e, ailesi, İspanya, Almanya Başbakanı'nın Kendisi karantinada. Büyük Britanya devletinin kraliçesi. Değil mi? Ne yaptı? Kendini tecrite çekti. Tarihte ilk defa. Eşiyle birlikte bir e, yazlık sarayda tecritte. İşte bir futbolcu ada satın aldı. Ronald, Ronaldo uydu galiba değil mi? Futbola çok ilgili değilim ama Ronaldo galiba. Ada satın aldı. Kendini tecrite çekti. Oraya hiç gelmeyecekmiş gibi. Monaco prensi Korona virüsü teşhisi konuldu. Monaco prensi ya, dünyanın en zengin, en izole ülkelerinden biri ve bu ülkenin hani gidenler bilirler o kale içerisindeki sarayda yaşayan prensi, korona hastası oldu. Covid-19 hastası oldu. Değil mi bakıldığında? İşte sağlık bakanları oldu. Değil mi? İşte başbakanlar, bilmem neler, kaç iş adamı, futbolcular. Teknik direktörler sayıp dökebiliriz. Bir ayrımı var mı? Yok. Herkese eşit davranıyor. Hepimiz eşit oranda paniğiz. Ha bunun tedavisiyle ilgili zenginle fakir bilmiyor. Elbette değil. Ne zaman birdi ki? Yani zenginle fakiri eşitlemesi hasta olduktan sonraki süreçten bahsetmiyorum zaten. Yani Hepimizin aynı gemide olduğunu nerede öğrendik? Burada öğrendik işte. Ha hasta olduktan sonra efendim zengin icabında 1 milyar dolar verip bir tane solunum cihazı kendine satın alır mı? Alır vesaire. Elbette bunlar her zaman vardı ama bunu kaç kişi yapabilir? Değil mi? Bunu kaç zengin yapabilir? Bu da önemli. Kaç kişi ada satın alabilir? Bakın sarayların duvarlarını, kalelerin duvarlarını bile aşıp giden bir şeyden bahsediyoruz. Değil mi? Hepimiz bu can korkusunun içerisindeyiz ve hepimiz adına dünya dediğimiz bu koskoca geminin içerisinde yaşadığımızın, birlikte yaşadığımızın farkına vardık. Ve bugün herkes anladı ki, herkes herkesten sorumlu. Her ülke birbiriyle komşu, birbiriyle komşu olmayan bir ülke yok. Çin'in ortasında bir hayvan pazarındaki İşlerin yürüyüş şekli İngiltere'deki insanın veya İtalya'daki bir insanın konforunu etkiliyor kardeşim. Dünyayı bu kadar küreselleştirdiğin zaman Herkes her şeyle ilgili ve sorumlu olmak zorunda. İşte bu açıdan aynı gemideyiz. Bu açıdan bunun farkına varmak zorundayız. Yoksa elbette zengin ve fakir sosyoekonomik şartların kendisine sunduğu avantaj ve dezavantajları yaşayacak. Bunun aksini kim iddia edebilir? Böylesine aptalca bir söylemin içerisinde olmam zaten düşünülemez. Ama düşünün ki bugünün zengininin Yapabileceği tek şey satın aldığı sığınaklarda yerin altında yaşamını sürdürebilme ihtimali, bunun huzuru değil mi? İşte yalısında ya da dağ evinde ya da adasında geçireceği zaman ya da teknesinde her neyse yaşayacağı, yaşayabileceği izole zaman. Peki ne kadar süre? Ve bu bir zenginlik mi, bu bir konfor mu ya? Yer altında kakalak gibi, köstemek gibi, fare gibi yaşamak mı zenginliğin sağlayacağı konfor? Sadece ve sadece hayatta kalabilmek mi zenginliğin ayrıcalığı, imtiyazı bu mu olacak acaba? Üstelik ne kadar süre kalacağını bilmeden hanginizin erzağı sonsuza kadar yetebilir, değil mi? Zenginlik böyle bir şey değil ki, zenginlik ne? Hadi arkadaşlar atlayalım bugün özel uçağıma, gidelim Las Vegas'ta alem yapalım, değil mi? Dolduralım otel odamıza her türden eğlenceyi. Orada günümüzü gün edelim. Bugün yapabiliyor musun böyle bir şey? Hayır. Bugün en fazla ne diyor? Haydi arkadaşlar gelin bizim sığınakta pes oynayalım. Değil mi? Bu. Zenginlik buna indirgenmiş durumda. Bir huzuru yok. Daha önce böyle bir şey yoktu. Ve bu hastalığın değiştirdiği sadece de bu değil. Şu ana kadar zenginliğin mu muaf, dertten musibetten insanları muaf kılma özelliği bugün yok. Kalmadı böyle bir şey. Sadece ve sadece işte kaynaklara erişim konusunda bir avantaj var. O da ne kadar sürecek? İşte sosyal patlamanın önemi burada gerçekleşiyor. Bakın Türkiye'deki rakamlardan söz ettim biraz önce. Milyonlardan bahsettim. İşsiz kalacaklar ve bu insanlar günlük parayla yaşamak zorunda büyük bir kısmı. Yani o günkü yövmiyesini alacak ki evine ekmeğini götürsün. Büyük oranda bu. Dünyada farklı mı? Hayır. Dünyada da farklı değil. Ve dünya ölçeğine sardığınızda yüz milyonlarca insan bu şekilde yaşayacak. Ve bir kısmın cebinde trilyonlarca dolar varken olacak. Bu devam edebilir mi? Sosyal patlama olmasından herhangi birinizin küçücük de olsa bir şüphesi var mı? Olmamalı değil mi bakıldığında? İşte böyle bir dünya ile yüz yüze gelmek üzereyiz. Ve bu üretim tüketim zincirinin kırıldığı bu domino etkisiyle kaçınılmaz olarak bunu yaşayacağız. Geleceğe dair çok fazla fikre sahip olan, tutarlı fikre sahip olan ve insanların çok fikrine hürmet ettiği kişilerden birisini dünyanın en zengin bir grup insanı çağırıyor. Davet ediyor ve şunu diyorlar çok çok çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Dikkatli dinleyin. Diyorlar ki Bizim çok servetimiz var. Yaşamımız garanti, geleceğe dair bir sıkıntımız yok. Ve hiçbir şey yapmadan asırlar boyu bu servetimizi sülalemizde e, kullanabilir. Çünkü bu para kendisine para katıyor. Servet serveti doğuruyor vesaire. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Fakat bizim bu düzenimizi devam ettirmek için muhasebecisinden muhafızına kadar yüzlerce kişilik bazen binlerce kişilik ordular çalışıyorlar. Ne karşılığında? Para karşılığında. Biz bunlara ne veriyoruz? Para veriyoruz. Örneğin canımızı korusun diye yüksek korunaklı evlerimizi, adalarımızı, sığınaklarımızı korusun diye silahlı ve silahsız muhafızlara, güvenlik görevlilerine para veriyoruz. Bu insanlar canlarını Ortaya atıyorlar bizim canımızı koruma pahasına. Ne uğruna ne karşılığında? Para karşılığında. Yani biz onlara hayatlarını riske atabilecek kadar para veriyoruz. Değil mi? Bunu projeksiyonunu yapabilirsiniz diğer her şeye. İşte şu bizim işte muhasebemizi tutuyor. Çünkü ona şu kadar para veriyoruz. Şu bizim kapımızda nöbet tutuyor elinde silahla çünkü şu kadar para veriyoruz. Şu bize işte yiyecek içecek getiriyor çünkü şu kadar para veriyoruz. Peki bir dönem geldiğinde örneğin işte Hani öyle dememişler ama biz diyelim koronavirüs salgını geldiğinde Bütün market rafları boşaldığında Fabrikalar durduğunda Her şey kara borsaya düştüğünde O paranın satın alabileceği bir şey bir ürün bir emek kalmadığında bizim canımızı malımızı ne koruyacak Düşünebiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı yok Yani bugün O varlıklı kesim ee, varlıksız kesime ucundan koklattığı parayla varlığını sürdürüyor ve koruyor. Paranın anlamını yitirdiği bir dünya ki bunun bir küçük bir ön izlemesini simülasyonunu yaşadık işte, yaşıyoruz şu anda Covid 19 hastalığı sebebiyle market rafları boşalıyor. Artık lüks değil, sahip olmaya dönüyoruz. Hani tuvalet kağıdımızın çiçek kokmasına gerek yok. Olsun yeter şeyindeyiz, halindeyiz değil mi? Her şeyin minimumuna indik. Artık sadece ihtiyaçlarımızın peşindeyiz vesaire. Bazı şeyler lüks oldu. Mesela saç kestirme, saç boyatma bile lüks oldu değil mi? El dezenfektanı bir de kara borsaya düştü. Böyle bir dünyada, paranın giderek anlamını yitirdiği bir dünyada bu düzen kendisini nasıl sürdürecek? Düşünebiliyor musunuz? İşte düşünen insanlar var ve büyük bir panik içindeler. İşte bu yüzden kapitalizm varlığını sürdüremez. Koronavirüs öncesindeki yaşam, tüketim, tüketkenlerin, tüketicilerin hoyratlığı, üreticilerin bu gözü dönmüşlüğü her şeye rağmen daha ucuz ve daha çok tüketim her şeye rağmen daha bol tüketim böyle bir çağın sürdürülemeyeceğini anladık İnsana dayalı üretim modellerinin kırılganlığını anladık İnsanın bir maliyet kalemi olmasından öte sağlık gibi çok kırılgan bir şeye muhtaç olduğunu gördük böyle bir dönemde dolayısıyla işte bugün bütün bu tedirginlikler zenginiyle fakiriyle işçisiyle işvereniyle herkesin kendi nisbince kendi payına düşeni aldığı bir dönem gidecek de başka bir yerimiz yok. Yani bu gezegende yaşamak zorundayız. Bazı vizyoner iş adamları uzayda başka gezegenlerde medeniyetler kurulması konusunda girişimlere sahipler. Fakat o simülasyonları simülasyonları incelediğinizde görüyorsunuz ki birkaç yüzyıla ihtiyaç duyuyor. Yani aynen işte Amerika'nın kıta olarak fethedilmesinden sonra yaşananlarda görüldüğü gibi uzunca bir süre kuşaklar boyunca ayak basabilsek bile o gezegenlerde birkaç kuşak bizim için insanlık dışı şartlarda yaşayacak. Örneğin belki üç öğün patates ve marul yerek geçirecekler senelerini ömürlerini orada bir medeniyeti kurabilme adına. Dolayısıyla burada yaşamak zorundayız. Son olarak Üzgünüm kısa tutamadım ama gördüğünüz gibi anlatacak şey çok. Son olarak neler olabilir kısmına bakacağız. Neler olabilir konusundaki şeyde en başta bireysel çözümlerde de devletsel çözümlerde de bu Universal Basic Income adıyla anılan bizde evrensel temel maaş, vatandaşlık maaşı gibi bir sürü farklı isimle gündeme gelen konu kaçınılmaz olarak artık yeni, Standartımız yeni tartışma konumuza dönüşecek. Yani nedir bu? İnsanların sadece insan olduğu için, sadece vatandaş olduğu için çalışsın ya da çalışmasın. Temel giderlerini karşılamaya yetecek kadar paranın devletler tarafından sorgusuz, sualsiz, karşılıksız verilme durumu. Yani devletlerin her vatandaşına maaş verdiği durum. İşte Amerika mesela bin dolar herkese maaş vereceğini söyledi. İşte Birçok devlet, şu ana kadar bunun çok denemeleri yapıldı. 100, 178 denemeydi, yanlış hatırlamıyorsam en son baktığım rakamlarda. Birçok devlet farklı isimler altında paketler açıklıyor değil mi? İşte diyor, kimse paniğe kapılmasın, biz herkesin maaşlarını aynen almasını sağlayacağız. İşte panaya kapılmayın vesaire. Bunların altında bu evrensel vatandaşlık maaşları, ee, evrensel maaşlar, vatandaşlık maaşları var. Bunların daha çok gündeme geldiğini göreceğiz. Ee, benim de bir e, konuşmacı olarak davet edildiğim kurum, kuruluş ve organizasyonlarda ister istemez değindiğim yapay zeka, otomasyon, e, endüstri 4.0, otonom e, araçlar gibi bağlantılı birçok teknolojinin çok daha fazla oranda konuşulduğunu, görüşüldüğünü e, göreceğiz. Kaçınılmaz olarak. Çünkü bugünün küresel kapitalizmi insandan muaf olmaya mecbur. Yani insana dayalı olarak böyle bir sistemi kuramıyorsunuz. Bunun gibi birçok salgın hastalık geçireceğiz. İnsanlar bu tip paniklere daha ne kadar tahammül edebilecekler belirsiz. Dolayısıyla üretimi, tüketimi değil ama üretimi, Giderek insansızlaştırmak durumundayız. Lojistiği insansızlaştırmak durumundayız. Bugün tarladan süpermarket raflarına kadar gelen ya da fabrikadan süpermarket raflarına ya da bizim işte dolabımıza, çekmecemize giren süreçlerin hepsi neredeyse insani dokunuşlara muhtaç bir anlamda. Hasadından imalatına, lojistiğinden pazarlanmasına kadar bunları insansızlaştırmak zorundayız. Bunun geldiğini göreceğiz. Toplumsal anlamda üretim ve tüketim tarzımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Hepimiz koronavirüsten sonra çok daha farklı bir üretim ve tüketim modeli benimseyeceğiz. Farklı çalışma sistemleri belirleyeceğiz. Artık dünyanın her tarafındaki her şeyin bizim sorumluluğumuzun altında olduğunu göreceğiz. Yani işte giydiğimiz bir tişörtün, hangi şartlarda üretildiği bizim için önemli olacak çünkü eğer biz o tişörtü daha ucuza giyebilme hırsına düşmeye devam edersek daha ucuz olana yönelme hırsını sürdürmeye devam edersek bunu daha ucuza imal etmek için o cicili bicili şirketler dünyanın bir yerlerinde insanlık dışı şartlarda hayvan gibi köle gibi insanları çalıştırmak zorunda kalacaklar ve o insanlar hayatta kalabilmek için kazanabildiği bir lokmalık parayla İnsanlık dışı şekilde beslenmek zorunda kalacak. Onlar insanlık dışı şekilde beslenirken hastalığa maruz kalacaklar. Ve biz bu ucuza aldığımız için sevindiğimiz tişörtlerimizin içerisinde salgın hastalıklardan öleceğiz. Dolayısıyla hepimiz her şeyden sorumluyuz. Koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığı bize bunu anlatıyor. Dinleyen, anlayan, uygulayanlar hayatta kalacak uygulamayanların ceremesini hep birlikte çekmeye devam edeceğiz. İşte bu da önemli konulardan bir tanesi ve insanlar tabi soracak mesela işte biz işimize gitmeden işimizi yaptık, okula gitmeden okul eğitimimizi aldık, o binalara tekrar dönmek zorunda mıyız acaba diye soracaklar. Yoksa ne olacak? Bütün bunlar olmazsa. Yani iyi senaryoda bunlar olabilirdi. Kötü senaryoda ne olur biliyor musunuz? Sadece güçlü olanların ayakta kalabildiği bir sistem elimizde kalır. Sadece güçlü olanın fiziki anlamda ve maddi anlamda, madden, manen, sermaye olarak güçlü olanın ayakta kalabildiği bir dünya. Ayakta kalmaktan kastım da hayatta kalmak, yanlış anlaşılmasın. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın bir girişimi oldu. Ne oldu? Almanya'da koronaya karşı geliştirilmekte olan bir aşının hakkını satın almak istedi. Dedi ki, "Ver bana sat münhasıran. Almanya dedi ki, ''Ne oluyor kardeşim?'' dedi. Alman Sağlık Bakanı ne dedi, kapitalizmin de bir haddi hududu, edebi adabı olmak zorunda dedi, engellediler. Amerika, haklarını satın aldığı o aşıyı acaba mesela Türkiye'ye satacak mıydı? Mesela İtalya'ya satacak mıydı acaba kendi ülkesinin vatandaşları dururken? Mesela bunlara dikkat etmek lazım. Fırsatçıların çağı gelecek aksi takdirde. Yani Bugünkü gördüğümüz fırsatçılığın, maske, antidezenfektan, tuvalet kağıdı, osu, busuna yönelik fırsatçılık, stokçuluk, karaborsacılığın ekmeğe, suya dahi indirgendiği kadar ulaştığı, pardon, bir çağı yaşama söz konusu ve sosyal patlama. Bu kadar milyonlarca, zaten yüzde kırk varan genç işsizliğinin var olduğu bir ülkedeyiz. Biraz önce buna koronavirüs sebebiyle eklenecek olan İşsiz dalgasından söz ettim. Milyonlarca işsiz ve aç insanı sosyal olarak evlerinde, huzur içerisinde, sükunet içerisinde nasıl tutacaksınız? Türkiye'de nasıl yapacaksınız? İspanya'da nasıl yapacaksınız? Cezayir'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Çin'de nasıl olacak bunlar? Sosyal patlamayı sağlık sebebi salgınla bir arada kaldırabilecek bir ülke var mı sizce? Bir yandan salgın hastalıktan patır patır insanlar ölürken, hastaneler iniltilerle doluyken, sokaklarda insanları gömecek yerler ararken bir yandan ayaklanmış halk ne olacak? Ne olacak? işte? sosyal izolasyon ve sosyal mesafe dediğimiz şey yeni insanlık normuna dönüşebilir. Acaba bundan sonra birbirimize böyle hasretle, özlemle sarılabilecek miyiz? El, el sıkışabilecek miyiz? Yoksa bunlar hayatımızdan çıkacak mı? Sosyal yaratık olarak, sosyal bir yaratık olarak insan sosyalliğini nasıl sürdürecek bütün bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Dolayısıyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığının arttığı bir dünyaya uyanabiliriz. Bugün herkes Çinli avında neredeyse değil mi? Her konudan Çinlileri suçluyorlar vesaire. Bu işte atıyorum Araplardan çıksaydı, Arap Türklerden çıksaydı belki dünyada ciddi bir Türk düşmanlığı başlayacaktı. Hani bir virüsün nereden çıktığına bakarak bir ulusu bir, bir ülkeyi, bir ırkı suçlayabilir misiniz ya? İşte suçlanabildiğini gördük ne yazık ki. Bize gelmedikçe her şey mübah ama bize olunca derdi çıkıyor. Bütün bunların dip toplamında otoritenin ve otoriter liderlerin yükselmesi olabilir. Böyle zamanlarda işte sıkı yönetimler, insanlık dışı, mahremiyete aykırı, insan haklarını yerle bir eden kararların alınma riskinin olduğu dönemlerdir. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım ama bir yandan da bazılarınızda ne yapabiliriz? Evet doğru ne yapabiliriz ama bir şeylerin yapılabilir olduğunu her zaman düşünmemiz gerekiyor. Yani böyle dönemler işte devletlerin kendi içlerine kapandığı duvarlar inşa ederek e, kilitlendiği birbirlerinin içerisinde otoriter liderlerin despotik bir yönetim anlayışı müsamahasız toleransız kuralları dayattığı bir yönetim tarzı çıkarabilir. Bütün distopik filmler şu ana kadar bunu işliyordu değil mi bakıldığında? İşte bu dünyamızın gerçekliğine dönüşebilir ve unutmayalım tabii konuşacak çok şey var ama daha fazla uzatma niyetinde değilim. Hepimizin koronavirüs sayesinde sanıyorum anladığı şey şu oldu bu Mad Max varı Filmlerde bize resmedilen distopik dünyaya sadece birkaç virüs, sadece birkaç salgın hastalık uzaklıktayız. Ve bugün bu yaşadığımız, nasiplendiğimiz, demlendiğimiz, yemlendiğimiz ve derdini çektiğimiz kapitalist düzeni bir kere daha gözden geçirmezsek bütün bunların sonucunu çok daha ağır faturalarla yaşamaya devam edeceğiz. Bu üç bölümden oluşacak, koronavirüs dosyasının en uzun bölümü, ikinci bölümüydü. Kapitalizme baktık, koronavirüs sonrasında kapitalizm aynı şekilde var olabilir mi yoksa başka bir dünyaya mı uyanacağız? Anlatmak istediğim daha çok şey vardı ama burada keseceğim. Üçüncü ve son bölümde bütün bunların ekseninde, yani hastalıktan, hastalığın değiştirdiği yaşamlarımızdan yola çıkarak sosyal hayatımız hangi alanlarda değişti? Ve nasıl bir yaşamı sürdüreceğiz? Bundan sonra bu değişkenlere bakacağız. Umarım orada da görüşürüz. Üç bölüme youtube.com bölüme serdarka adresindeki kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüş düşünce eleştirilerinizi de beklerim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hepinize uzun ve elbette sağlıklı bir gün dilerim. Hoşçakalın.